Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma baht Davet fıkhiyle alakalı dersimize devam ediyoruz abiler. En son geçen hafta beşinci bir madde zikretmiştik. Demiştik ki davetçi davetinde hikmet sahibi olmalıdır diye bir şey söylemiştik. Hatırlarsanız kardeşler geçen dersimizle alakalı kısa bir hatırlatma yapayım inşallah. Geçen dersimizde demiştik ki normalde hikmet yani İslam'da hikmet her konuda önemlidir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyordu ki Yutil hikmete مَنْ ve وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ Allah hikmeti dilediğine verir ve Allah kime hikmet vermişse ''Şüphesiz ki ona çok fazla hayır vermiştir.'' diyordu Allah ve Demiştik ki normalde, umumen iyi olan bu hikmet söz konusu davetçi olduğu zaman farzdır. Yani bir adam insanları Allah'a davet ediyorsa, davet kürsüsüne çıkmışsa, bu insanın davetinde hikmet sahibi olması onun üzerine farzdır demiştik. Nereden çıkarmıştık bunu kardeşler? Demiştik ki Allah Peygamber'e diyor ''Ud'u ila sebi'li rabbike bil hikme'' ''Rabbinin yoluna hikmet ile insanları davet et.'' diye. Yani emirler İslam'da Allah azze ve celle bir şey emrettiğinde bu onun vacip olduğunu gösterir. Ve peygambere emredilen bir şey aynı konu ümmet için de geçerli olan bir şeyse bu aynı zamanda ümmet için de vaciptir. Ondan dolayı davet kürsüsüne çıkan, insanlara davet etmek için öne çıkan insanların davetlerinde mutlaka hikmet sahibi olmaları lazım. Demiştik peki hikmet nedir kardeşler? Hikmetin tanımıyla ilgili Hatırlarsanız birçok tanım zikretmiştik. Önünüzdeki kağıtlarda da vardı. İbni Abbas'ın tanımını zikrettik. Kur'an-ı Kerim'de fehim sahibi olmaktır, anlayış sahibi olmaktır. Nübüvvettir diyen Süddin'in tanımını zikrettik. Mesela hikmet nübüvvettir diyenler. Ama biz Medar-ı İbn İbni Kayyma ait olan bir tanımı getirdik. Dedik bu hem içindeki bütün hepsini topluyor. Hem de hikmeti tanımlayabilen bir tanım aynı zamanda. Neydi? Yapılması gereken şeyi yapılması gereken zamanda... Ve yapılması gereken şekilde yapmaktır dedik. Hikmet yapılması gereken şeyi yapılması gereken zamanda yapılması gereken şekilde yapmanın adına İbni Kayyım hikmet demişti. Sonra kardeşler şöyle bir şey söylemiştik geçen dersimizde. Şimdi demiştik yani hikmet nedir? Bunu tanımlamak kolay. Hikmetin işte gerekliliğini anlatmak da kolay. Fakat insan ne yaptığında hikmetli olur ne yaptığında hikmetsiz olur konusu asıl çetrefilli olan kısım burası yani biz Müslümanlar olarak da mesela bundan sonra işleyeceğimiz dersler davette zaten söylemiştim size bir önceki dersimizde hikmet nasıl davetçinin hayatına yansır davetçi hangi sıfatlarla hangi özelliklerle sıfatlandığı zaman hikmetli bir davetçi haline gelebilir şimdi onları işleyeceğiz inşallah birinci maddemiz kardeşler davette hikmet sahibi olabilmek için kavmin dilini konuşmak okuyorum buradan Allah Subhanahu ve Teala gönderdiği her peygamber Allah'ın gönderdiği her peygamber kendi kavminin dilini kullanmıştır. Davetçi davet ettiği toplumun dilini iyi bilmeli ve davetini en açık şekilde ulaştıracak kadar dile vakıf olmalıdır. Allah'ın emirlerini kavimlerine açıklasınlar diye her peygamberi kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de hidayet eder. O aziz ve hakimdir. Bu ayet-i kerimede dikkat ederseniz kardeşler, yani siyahla karalamış olduğumuz üç tane yer var. Ayet-i kerimeye baktığınızda birincisi açıklasınlar ifadesi, ikincisi kavminin diliyle, üçüncüsü Allah hakimdir ifadesi. Üç tane ifade var. Şimdi Allah azze ve celle diyor ki kardeşler, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Biz her kavme kendi dillerinden bir peygamber gönderdik. Niye? Bunun sebebi ney? Kavimlerini açıklasınlar diye. Peki bu Allah Azze ve Celle'nin yani Allah'ın kavme kavmin dilinden bir peygamber göndermesi Allah'ın hangi sıfatıyla alakalıdır? İnnehu azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Hikmet sahibidir. Demek ki Allah'ın hikmeti vakaya nasıl yansımış kardeşler? Allah'ın hikmeti vakaya ki her kavme kendi dilinden bir peygamber göndermek suretiyle e, yansımış. Onun için bizler de davetimizde hikmet sahibi olmak istiyorsak ee, dili şey yapmamız lazım, ee, dili yani kendi kavmimizin konuşmuş olduğu dili iyi bilmemiz lazım ve bu dili iyi kullanabiliyor olmamız lazım. Tabi şimdi muhtemelen beni dinleyen çoğu kişi diyordur, kelin ilacı olsa kendi başına e, sürer e, diye. Şimdi şunu söyleyeceğim kardeşler özellikle, mesela Türkiye'de birden fazla dil kullanılıyor ve maalesef davet sadece Türkçe üzerinden yapılıyor. Bu Türkiye'deki Müslümanlar için çok ciddi bir eksiklik. Yani bir bölgede birden fazla dil konuşuluyor olmasına rağmen davetin tek bir dil üzerinden yapılıyor olması bu büyük bir eksiklik. Çünkü kardeşler insan tabiat itibariyle hangi dil üzere doğmuşsa çocukken hangi dil kulağına ilk çalınmışsa rüyalarını hangi dille görmüşse insan meramı en iyi o dille anlar. Yani siz bugün mesela doğuya gidip doğuda Türkçe davet yapmış olduğunuz zaman bu doğu insanın üzerinde etki etmiyor. Çünkü Doğu insanının tabi dili Türkçe değil. Doğu insanının tabi dili nedir? Doğu insanının tabii dili Kürtçedir. Doğu olaraktan Türkiye'de Kürtçeyi çok güzel konuşan bununla insanlara davet yapabilecek kadar Kürtçeyi bilen davetçilerin bulunması gerekir. Mesela ben bir şey söyleyeyim size Lazların özellikle belli bir yaştan sonrası yani 40, şu an 45-50 yaşında olan insanlar adam İstanbul Türkçesiyle gülemediği gibi İstanbul Türkçesiyle ağlayamadığı gibi İstanbul Türkçesiyle duygularını yansıtamadığı gibi aynı şekilde aynı adam İstanbul Türkçesiyle daveti de anlamıyor. Yani bazı davetçiler çıksa, Laz lehçesini güzel konuşan, bununla ilgili kasetler doldursa, bununla ilgili yazılar yazsa ve bu Allah'ın izniyle Türkiye'de yayılsa e, misal bu İslam davetine ciddi anlamda katkıda e, bulunur. Hakeza göçmenler var mesela Türkiye'de kardeşler. Örnek veriyorum bu insanlar kendi evlerinde kendi dillerini konuşuyorlar. Ama dışarı çıktıklarında bizimle Türkçe konuşuyorlar. Fakat dikkat edin kendi dillerinde bir müzik kulaklarına çalındığında daha fazla eğleniyorlar. Duygularını daha fazla ifade ediyorlar. Çünkü o ses onların fıtratına hitap ediyor. Göçmen olan kardeşlerimizden mesela kendi ana dillerini güzel bir şekilde öğrenen ve davet yapan insanların olması gerekir. Bununla ilgili elimizde argümanların bulunması gerekir. Mesela Türkiye'nin büyük bir kısmında Araplar var. Urfa'da, Mardin'de, Hatay'da Araplar var örnek veriyorum. Ha konuştukları Arapça'nın Arapça ile Arapça alakası olmasa da yani sonuçta ki Arap diyoruz bunlara fasih Arapça'dan anlamıyorlar. Yani bugün bir Arabı getirip onlara bir şeyler anlatsanız o da onları tam tatmin etmiyor. Kendi yerel dillerini konuşan bu dille onlara davet yapan bu dille onlara bir takım dökümanlar, argümanlar sunacak İslam davetçilerine ihtiyaç var. Çünkü kardeşler bir kavim kendi dilinden başka bir kavmin diliyle daveti açık bir şekilde anlayamaz. Anlar ama Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde daveti anlayamaz. E maalesef bir de biliyorsunuz hani biz toplum olarak kökleri milliyetçi olan bir toplumuz. Yani hani işte tek bayrak, tek dil, tek vatan, tek sınır vesaire. Cahiliyenin bu yıllarca bize işlediği şeyler biz farkında olmadan biraz bize de işlemiş. Yani hani Müslümanların da içerisine işlemiş. Yani emin olun bir Müslüman, Arap bir Müslüman... Arapça davet yapacağı zaman acaba bu milliyetçilik olarak anlaşılır mı diye korkuyor. Veya Kürt bir Müslüman Kürtçe davet yapacağı zaman ki bu Kürtlerin daha büyük musibeti acaba kardeşlerim beni yanlış anlar mı? Ee, benim milliyetçi olduğumu düşünür mü diye korkuyor. Ama biz tevhid ehliyiz. Allah hamdolsun. Cahiliyenin bu şeylerini hepsini yıkmamız lazım. Yani cahiliyenin bize getirdiği bütün kalıntıları, kalan bütün kırıntıları yerle bir etmemiz lazım. Onun için kardeşler tekrar ediyorum Allah'ın hikmeti her kavme kendi dilinden peygamber göndermekle yeryüzüne tecelli etmiştir. Eğer İslam davetçileri hikmetli bir şekilde davet yapmak istiyorlarsa, içinde yaşadıkları toplumun dilini iyi bilmeleri gerekir. İçinde yaşadıkları toplumun dili ile insanları İslam'a davet etmeleri gerekir. Ve özellikle bir ihtiyacı da dillendirmiş oldum. Bunu niye yaptığımı da söyleyeyim. İçimizden özellikle farklı milletlere, farklı lehçelere sahip olan ve evinde hala bu diller konuşulan kardeşlerimiz, bu konuda kendilerini yetiştirip, bu konuda kendilerini geliştirip İslam davetine katkıda bulunabilirler. Yani bugün mesela internete giren bir adam, diyelim ki bir dedeniz var, nineniz var, e, Kürtçe biliyor veya sadece Laz lehçesini anlıyor, Türkçeyi anlamıyor da o, o da anlaşılmıyor e, tam da ne söylediği. Elimizde bu lehçeyle veya bu dille yapılan davet kasetleri olsaydı, davet CD'leri olsaydı zarar mı ederdik kardeşler? Emin olun bir zararımız olmazdı. Belki birilerinin daha İslam'a kazanmasına, birilerinin daha İslam'a katılmasına katkımız bulunabilirdi. Bu ihtiyacı da aynı zamanda buradan inşallah Müslüman kardeşlerime dillendirmiş olayım. Demek ki birinci hikmetin yansıması davetçinin kendi kavminin dilini iyi bir şekilde konuşmayı bilmesidir. İki kardeşler, hikmet davette nedir? İnsanların anlayacakları seviyede konuşmak. İnsanların anlayacakları seviyede konuşmak. Davetçinin elindeki en ciddi silah sözleridir. Doğru zaman ve zeminde söylenilen söz hikmetli olandır. Bunun için davetçi muhatap aldığı kitleye göre konuşmalı, onların idrak seviyelerini aşmamalıdır. Ali radıyallahu <gülüyor> anh insanların anlayacakları şekilde konuşun. Allah'ın ve Resulünün yalanlanmasını, yalanlanmasını mı istersiniz? Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu <gülüyor> anh İnsanların akıllarının almayacağı şekilde konuşman mutlaka birileri için fitne olacaktır diyor. Bakın kardeşler bu iki nakletmiş olduğum söz bunlardan birini İmam Buhari ilim kitabında, birini de İmam Müslim sahihinin mukaddimesinden naklediyor. Bunlar sahabenin peygamber aleyhissalatu vesselam'dan anladığıdır. Yani Ali radıyallahu an biz davetçilere diyor ki hepimize hadisun nase bima yarifun. İnsanların anlayacakları, insanların bildikleri şekilde konuşun diyor. Atu hibbuna Allahu ve resuluhu? Allah'ın ve resulünün yalanlanmasını mı istersiniz diyor. Yani bize diyor ki siz eğer insanlara insanların anlayacağı seviyede konuşmazsanız insanlar Allah'ı ve resulünü tekzip ederler. İnsanlar Allah'ı ve resulünü yalanlarlar. Şimdi mesela diyelim siz karşınıza bir kavim aldınız. Ee, normalde hani daha önce de söylemiştim hatırlatayım. Rabbani alim kimdi kardeşler? Rabbani alim İbni Abbas'ın tefsiri hani Allah diyordu: "Kunu rabbaniine." "Rabbani alimler olunuz" diyordu. İbni Abbas diyor ki: "Rabbani alim hikeme aulema." Hikmet sahibi ve alim olan insanlardır. Ne yaparlar? "Ellezine yurabbuna nase bi ile ilmi kabla kibarihi." İnsanları ilmin küçüğüyle terbiye ederler onlara büyüğünü vermeden önce. Yani insanlar ilmin ana meselelerini, büyük meselelerini insanlara öğretmeden önce onun temelinde insanlara şeyi öğretirler. İlmin küçük meselelerini öğretirler diyor. Şimdi normalde hangi mesele olursa olsun kardeşler, bir kavmi ona davet ediyor isek eğer, o meselenin mutlaka bir küçükten başlayan parçası var, bir de ana büyük parçası var. Sonda söyleyeceğiniz sözü en başta söylerseniz, kavim Allah'ı ve Rasulünü yalanlamış olur. Aslında kavim Allah'ı ve Rasulünü yalanlamaz. Kavim sizi yalanlamış olur, fakat siz Allah'ı ve Rasulünü yalanladıklarını zannedersiniz. Ondan dolayı da Ali radıyallahu anh diyor ki insanlarla konuşurken, İnsanların seviyelerine dikkat edin. Onların bildikleri ve onların anlayacakları şekilde konuşun. i̇bn Mesud ise daha farklı bir açıdan yaklaşıyor. O da diyor ki sen bir kavmin anlamadığı bir dilde konuşursan fitne. mutlaka birileri için bu fitne olur. Yani bunu anlamayan insanlar için bu senin anlatmış olduğun şey e fitne olmuş olur. Bu hangi alanda geçerli kardeşler? İki alanda da geçerli. Biz 3-4 ders önce daveti iki kısma ayırmıştık hatırlarsanız. Demişiz İslam'da davet dediğimizde bu ikiye ayrılır. Bir, tebliğ yani muhalif olanlara, müşrik olanlara İslam dinini ulaştırmak. Bu da bir davettir. İki, İslam'ı kabul edenleri İslam davasına taraftar kılmak. Yani cemaat ve teşkilat anlamındaki terbiye, teşkilatlanma. Bu da aynı zamanda İslam davetinin içerisindedir. İster halka bir şeyler anlatıyor olalım kardeşler. ister içinde yaşamış olduğumuz Müslüman camianın içerisinde kardeşlerimizi terbiye ed ediyor olalım kardeşlerimizin anlamayacağı idrak seviyelerini aşan şeyleri anlattığımız zaman biz istesek de istemesek de birileri için bu fitne olmuş oluyor veyahut da birilerinin Allah'ı ve Resul'ünü yalanlamasına sebebiyet vermiş oluyor. Şimdi bunu böyle anlattıktan sonra belki aklınıza gelebilir. Yani insan ne yaptığı zaman insanların idrak seviyelerinin üstünde iş yapmış olur. Buna bu örnekler verebilir miyiz? E mesela ben bunun için bazı örnekler hazırladım. Rivayet olarak yazdım. Sonra bunların açıklamalarını hep beraber yapacağız. Mesela birinciye bakalım kardeşler. İmam Bukhari ile Müslüm rivayet ediyor bu hadisi. Peygamberimiz bir gün Muaz'a diyor ki ey Muaz Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna, ihlasla şehadet eden herkese Allah-u Teala ateşi haram kıldı. Muaz dedi ki ya Rasulallah bunu insanlara haber vereyim mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki o zaman buna güvenirler de amel yapmazlar. O zaman buna güvenirler de amel yapmazlar dedi aleyhissalatü vesselam. Demek ki kardeşler insan insanları fazla umuda sevk edip ameli terk edecek konuşmalar yaptığı zaman da insanları umutsuzluğa sevk edip Allah'ın rahmetinden umut kesmeye yöneltecek konuşmalar yaptığında da Hikmetsiz davranmış olur. Yani insanların idrak seviyelerinin üzerinde insanlara bir şeyler ulaştırmış olur. Şimdi burada dikkat edin. Peygamber sahabesine bir şey anlatıyor. Bir hüküm söylüyor. Muaz diyor ki ey Allah'ın Resulü senin bunu bana anlattığın gibi. Ben de gidip bunu insanlara anlatayım mı? Peygamber aleyhissalatu vesselam hayır ey Muaz diyor. Çünkü onların buna dayanıp ameli terk etmelerinden korkuyorum. Demek ki peygamberimizin anlattığı bazı şeyler bazı insanlar için iyiymiş. Ama bazı insanlar için kötüymüş. Yani Muaz gibi fıkıh sahibi, hikmet sahibi bir insan bu hadisi öğrendiğinde belki daha fazla imanı artacak. Fakat fasık, facir veya nifaka meyilli kalbinde hastalık olan bir insan bu hadisi işitmiş olduğu zaman bu onun ameli terk etmesine ve Allah'ın rahmetine güvenmesine sebebiyet verecek. Onun için kardeşler davetçi ister halka davet yapsın, ister Müslümanlara davet yapsın. iki şeyden sakınmalı. Yani insanları korkutup Allah'ın rahmetinden ümit e, kesmesinden de insan şey yapmalı korkmalı aynı zamanda çok fazla böyle umuda sevk eden şeyleri anlatıp insanlara amelden soğutmaktan da Allah'a sığınmalı ben bununla ilgili yaşamış olduğumuz bir örnek de aktarayım size ee, biz cezaevindeyken bir e, işte bizimle bizim dosyaya karışmış bir telefon konuşması var yani iki kişi kendi aralarında konuşmuşlar onların o konuşması bizim telefon konuşmaların arasına karışmış. Ben o telefon konuşmalarını okuyorum. Şimdi ikisinin arasında gerçekleşen şey çok çirkin bir şey. Yani bir iki tane kendini İslam'a nispet eden diyelim vatandaş. Bunların arasında cereyan eden bir şey yani bir kadın kız meselesi diyeyim. Hani kumar ve kadın kız meselesi var işin içerisinde. Şimdi yaptıklarının yanlış olduğunu biliyorlar. Biri diğerine telefon etmiş ona diyor ki kardeşim diyor Allah diyor peygamber demiyor mu kıyamet gününde Müslüm, Müslüman kulunu kenara çekecek. Ondan sonra diyor ona böyle fısıldı şeklinde diyecek ki ey kulum sen şu günahı, şu günahı, şu günahı işlemedin mi? O da diyecek ki evet ya Rabbi ben bunları işledim. Git hepsini affettim diyecek. Yani şunu demek istiyor. Biz zina yapalım. Hani Allah Azze ve Zelle zaten affedecek. Biz kumarımızı oynayalım. Allah ile bahis oynuyorlar. Yani konuşmalardan anladığım kadarıyla. Biz bahisimizi oynayalım. Zaten kazansak müşriklerindir. Yok eğer olmadıysa da zaten Allah Azze ve Zelle kıyamet gününde bizi affedecek diye karşıdakine söylüyor. Şimdi demek ki ya birileri bu insanlara yanlış bir şeyler anlattılar. Ee, yani bunlara din anlatırken, hani sen muvahidsin, mutlaka dehrin birinde Allah seni ateşten çıkaracak, götürecek cennete atacak. Veyahut da mutlaka Allah seni karşısına alacak. Senin bütün günahlarını affettiğini sana anlatacak dediler. Ve maalesef bu insanları bu hale getirdiler. Yani zahiren kendini İslam'a nisbet eden ama amel itibariyle bir kafirden farkı olmayan insanlar ortaya çıktı. Hakkese kardeşler, mesela diyelim ki halka şeyi anlattığımız zaman, din anlattığımız zaman, bir şeyler anlattığımız zaman bazen meseleyi çok fazla zorlaştırıyoruz. Yani mesela kardeşler çok sormuştur, hani bunu bir hikmetsizlik örneği olaraktan kabul edin. Ee, benim diyor yaşlı bir tane ninem var. Benim yaşlı bir tane dedem var diyor. Ben ona anlatıyorum. Bütün anlattıklarımı kabul ediyor, anlıyor. Ama diyor ben tam emin değilim. Niye emin değilsin işte? İşte Falanca gün diyor, ya, başkası ona başka bir şey anlatmış, sukut etmiş, dinlemiş, karşı çıkmamış. Ya Allah'tan kork. Yani yaşlı kadın, yaşlı adam ne bekliyorsun? Yani hani senin gibi hemen işte kılıcını kalkanını kuşanıp tevhid davetçisi olmasını mı bekliyorsun ondan? Yok işte. Yaşadığı önceki hayatın cahiliye olduğunu kabul etmişse, bundan Allah'a tövbe etmişse, buna şirk demişse ve şu anda senin söylediklerini de ikrar ediyorsa, cezmen, inanaraktan söylüyorsa ki sen buna inanmak zorundasın, Meseleyi tafsilatlandırıp karşıdakinin Allah'tan rahmetinden umut kesecek seviyeye getirmek bu davete hikmetle uyuşmayan şeylerdendir. Ondan dolayı kardeşler her kavme kendi idrakleri seviyesinde konuşacağız. Her kavmden beklentilerimiz de onların seviyesi oranında olmuş olacak. Ha keza kardeşler burada bir rivayet daha var. Bu rivayet normalde uzun. Ben size bu kısayı anlatayım isterseniz inşallah. Zaten önünüzde yazıyor. Bunu İmam Bukhari rivayet ediyor haç mevsiminde insanlar hepsi toplandıkları zaman adamın bir tanesi diyor ki vallahi eğer Ömer ölürse ben falanca adama biat edeceğim. Çünkü diyor zaten peygamber vefat ettiğinde Ömer de Ebu Bekir'e böyle biat etmedi mi? Yani hani peygamberimiz vefat ettiğinde kimi halife seçelim dediler. Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir'in elini tuttu ben Ebu Bekir'e biat ediyorum dedi. İnsanlar da Ebu Bekir'e biat ettiler. Ben de Ömer ölürse diyor Vallahi aynı şekilde falanca adam ismini de veriyor ona şey yapacağım, biat edeceğim diyor. Ömer radıyallahu anh'a bu söz ulaştığı zaman ben bugün diyor öyle bir konuşma yapacağım ki bu Müslümanların işini onlardan gasp etmek isteyenlere derslerini vereceğim. Yani hani hangi hat bilmez kendi kafasından İslam ümmetine halife tayin edeceğini söylüyor diye. Abdurrahman ibni Avf bu sözü işittiği zaman Ömer radıyallahu anh'ın yanına geliyor. Ey müminlerin emri diyor böyle yapma. Çünkü diyor şu anda biz haç mevsimindeyiz ve haç mevsimi insanların basit olanlarını ve ayak takımlını bir araya toplar. Biz haç mevsimindeyiz, haç mevsimi insanların ayak takımlarını ve basit olanlarını bir araya toplar. Sen kalkıp bir konuşma yapmaya kalksan senin etrafını ilk saracak olan insanlar onlardır. Yani şimdi mesela şöyle düşünün bir koca bir yere girdiği zaman misal normal aklı başında Müslümanlar yerinde oturur. Yeni Müslüman olan, tanışmak isteyen, bir şeyler öğrenmek isteyen de etrafını sarar. Aynısını söylüyor. Yani sen şimdi ayağa kalksan, senin etrafını sahabenin büyükleri sarmayacak. Hepsi seni zaten 20 senedir görüyor. Kimsenin etrafını saracak? Sağdan soldan gelen, to toplaşanlar senin etrafını saracaklar diyor. Korkuyorum ki senin söylediğin sözü anlamasınlar. Götürüp İslam aleminin dört bir tarafına da uçursunlar. Yani bu sözü uçursunlar ve bambaşka bir etki bıraksın insanlar üzerinde. Sabret diyor, bekle, Medine'ye gel. Çünkü Medine hicret ve sünnet yurdudur. Orada fıkıh ve ilim sahibi insanlar vardır. Yapacağın konuşmayı onların arasında yap, onlar seni anlar, ne demek, istedi, ne demek istediğini anlarlar diyor. Şimdi bakın burada Abdurrahman İbni Avf'ın bir davetçi olarak, bir terbiyeci olaraktan hikmet sahibi olduğunu görüyoruz. Demek ki kardeşler, teşkilat anlamında veyahut işte Müslümanları ilgilendiren meseleler, bütün Müslümanların yanında konuşulmaz. Hatta bütün Müslümanların yanında veya yeni Müslümanların yanında konuşulduğu zaman bu yanlış etkiye veya farklı şeylere sebebiyet verebilir. Ondan dolayı Abdurrahman ibni Af Ömer <gülüyor> ne diyor? Müslümanlarla ilgili bir sıkıntıyı insanların arasında konuşma. Bekle gelmediğine, orada sana akıl verecek, senin söylediğini anlayacak Müslümanlar var. Sen onlarla beraber bu konuyu konuş. Şimdi burada ben özellikle vakada var olan çok ciddi bir sıkıntıya değineceğim. Şimdi normalde Müslümanlar şuna alışmışlar. Yani genel olaraktan e, Müslümanlar her türlü meselenin kendileriyle konuşulmasını alışmışlar. Doğa olaraktan sen bir adamla bir meselenin arasında perde çektiğin zaman adam şaşırıyor. Allah Allah diyor. Yani biz Müslüman değil miyiz? Niye bize güvenmiyor musun? Bak en çok İlyas Hoca gülüyor. Niye? Çünkü yaşıyor bu sıkıntıyı. Biz Müslüman değil miyiz? Niye işte bize güvenmiyor musunuz? Müslüman, Müslümanın elinden, dilinden emin olmamalı mıdır? Ya kardeşim sen Müslümansın. Bu ayrı bir mesele. Fakat bu meseleyi sana anlatsan, bu mesele sana fitne olacak. Yani senin ayağını kaydıracak bu mesele. Ve bu Allah Resulü'nün sünnetinden değil. Allah Resulü Musab'a güvenmiyor mu? Allah Resulü Abdurrahman İbni Avf'a güvenmiyor mu? Allah Resulü Ubeyde İbni Cerrah'a Hepsine güveniyor. Ama bir meseleyi konuşacağı zaman Ebu Bekir ve Ömer'le sabahlıyor. Müslümanlarla alakalı bir mesele konuşulacağı zaman... Ebu Bekir ve Ömer ile Allah Resulü oturup sallallahu aleyhi ve sellem onlarla istişare iş ediyor. Onun için kardeşler, normalde bizim büyüklerimiz, hocalarımız, abilerimiz, bize yol gösteren insanlar bizim yanımızda her meseleyi konuştuklarında bizim buna itiraz etmemiz lazım. Burada bir problem var dememiz lazım. Yani bu başımızdaki insanlar, hikmet sahibi insanlar değiller demek ki dememiz lazım ki beni ilgilendirmeyen bir meseleyi benim yanımda konuşuyorlar diye. Herkesin yanında her meseleyi konuşan insanlar hem İslam davetinin esaslarına aykırı davranıyorlar. Bu ayrı bir mesele. Hem de aynı zamanda Müslümanları fitneye düşürmüş oluyorlar. Bu da apayrı, bu da bambaşka bir mesele. Onun için kardeşler bizler davette, iç davette yani içe dönük olan davette hikmet gereği herkes kendini ilgilendiren meseleleri bilmek, herkes kendini ilgilendiren meselelerle alakadar olmak zorundadır. Yani Allah Resulü ne demişti bize hadis-i şerifte? مِنْ حُسْنِ الْإِسْلَامِ الْمَرْءِي تَرْكُهُ مَا لَيَعْنِهِ Kişinin İslam'ının güzelliğindendir, kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etsin. Bakın kardeşler bir insan Müslüman olduktan sonra ya İslam'ını güzelleştirir ya da İslam'ını çirkinleştirir. İki tabir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde kullanılmış. Siz İslam'ını güzelleştiren insanlardan olun. Yani ya Rabbi sen beni İslam'a hidayet ettin. Ben de İslam'ımı güzelleştirmek için bir çaba sarf edeceğim diye bunun için mücadele edin. Bunun bir yolu da nedir? Bu derste bunu paylaşmış olalım. Bizi ilgilendirmeyen meselelerle alakadar olmamaktır. Yani mesela diyelim ki ben buraya bir dinleyici olarak gelmişsem konuşmacının işine karışmayacağım. Ben buraya işte diyelim ki bir organize var. Ben buraya eğlenmek için gelmişsem organizeyi tertip eden adamların işlerine karışmayacağım. O benim işim değil. Benim işim burada dinlemek. Birinin işi oturmak, birinin işi temizlemek, birinin işi güvenliği sağlamak, birinin işi organizeyi tertip etmek benim işim neyse ben kendi işimle ilgileneceğim. Ve bu tip meselelerin benimle konuşulmasıyla alakalı bunun önüne de bir şey çekmemiz lazım, bir set çekmemiz lazım. Ta ki davette hikmet demiş olduğumuz şey yerine gelsin. Mesela ben bununla ilgili bir örnek de aktarayım size kardeşler. Mesela diyelim ki yeni Müslüman olan insanlar var, eski Müslüman olan insanlar var. Ee, bu konuştuklarım hep iç davetle alakalı meselelerdir. Şimdi eski Müslüman olan gün geçtikçe önce akidesini öğreniyor. Ondan sonra fıkhını öğreniyor. Ondan sonra edep öğreniyor. Bu üçü evvela. Yani bu üçü olmadan siyaset yok. Önce akidemizi öğreneceğiz. Sonra fıkhımızı öğreneceğiz. Sonra edep öğreneceğiz. Edep. Ondan sonra bu sefer işte nasıl hareket edilmeli, nelere dikkat edilmeli, İslam davasında taşın altına nasıl elimizi sokabiliriz bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi ben diyelim ki akidemi öğrendim, fıkhımı öğrendim, edebimi öğrendim. Güvenlikle alakalı yeni bilgiler ediniyorum mesela. Şimdi yeni bir Müslüman var, 3-5 günlük bir Müslüman gelmiş misal. Adam oturuyor, polisin çalışma sistemini adamın yanında anlatıyor misal. E şimdi adam zaten 2 günlük Müslüman. İman daha henüz adamın kalbine tam anlamıyla oturmamış. Adam evden gidiyor e biz adam ortamdan kalkıyor. E şimdi biz ne yapacağız diyor. Yani o zaman bizim hiçbir şey yapmamıza... Ahi diyor adamlar her şeyi dinlemişler. falan. Böyle var ya ya, ya bu zaten bir şirk akidesi. Bu apayrı bir şey. Yani Allah'tan başka hiç kimse her şeyi dinleyemez. Bu bambaşka bir konu. E zaten ahi diyor adamlar ne yapmışsa adım adım kare kare bizi fotoğraflamışlar falan. Yeni Müslüman olan diyor ki o zaman gidip evde oturalım. Madem adamlar atacağımız bütün adımları çekiyorlar, madem adamlar söyleyeceğimiz bütün sözleri dinliyor, aman Allah muhafaza diyor, adam gidip yerine oturuyor. Oysa Allah Azze ve Celle ne diyor Müslümanlara anlatırken? Münafıklarla alakalı diyor ki, وَإِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ min الْأَمْنِ اَوْا الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ Emniyete veya korkuya dair bir haber geldiğinde onu hemen yayarlar diyor Allah Azze ve Celle. Bu kimin özelliği? Bu münafıkların özelliği. Şimdi emniyete dair haberi niye yaymayacağız? Misal adam burada Müslüman, adam anlatıyor Suriye'de şöyle olmuş, böyle olmuş, şurası uçmuş, burası falan adam tamam diyor. Daha artık bundan sonra her şey bitti o zaman e, devletin gelmesi iki gündür ona göre davranıyor. Çünkü adam henüz oturmamış iman, akıl, tecrübe adamda tam oturmamış. Sen emniyete dair bir takım haberleri onunla paylaştığın zaman olgunlaşmadan dalından meyveyi koparmış olursun. Veya korkuya dair biraz önce anlattığım örnekle alakalı bir haber geldiğinde diyor Allah onu hemen insanların içerisinde yayarlar. Peki Allah bu ayetin sonunda Müslümanlara neyi tavsiye ediyor? Onlar diyor keşke kendilerine gelen haberi peygambere veya ondan istimbat edebilecek olan istimbat ehline götürselerdi. Bakın bu dinle alakalı bir konu değildir. Ya, bu siyasetle alakalı bir konudur. Yani emniyete dair veya o da güvene dair veya korkuya dair bir haber geldiğinde diyor Allah münafıklar onu yayarlar. Keşke diyor onu Rasule veya Rasul yok şu anda aramızda sallallahu aleyhi ve sellem ondan istimbat edebilecek. Müslümanlara bir şeyler çıkarabilecek olan insanlara götürselerdi, bu onlar için daha hayırlı olurdu, diyor. Onun için kardeşler, gördüğümüz meseleler, duyduğumuz meseleler, okuduğumuz meseleler her bilinen her yerde söylenmez. Her bilinen her yerde söylenmez. İnsanların idrak seviyelerine göre, insanların anlayışlarına göre bunları insanlara şey yapmamız lazım, aktarmamız lazım. E bu konuda da dediğim gibi, eğer bizim önümüzde olan insanlar bizimle bazı meselelerin arasına perde çekiyorsa bu bizim hayrımızadır. Yani bizim için fitne olmaması, ayağımızı kaydırmaması için bu bizim hayrımızadır. Yok önümüzde olan insanlar bizimle her şeyi konuşuyorlarsa bu bize değer verdiklerini değil, bizi ateşe ittiklerini gösterir. Yani çünkü bu bizim aklımızın almayacağı ve bizi fitneye götürecek bazı şeylerin de bizimle konuşulması anlamına gelir ki bu terbiyeci olan bir davetçinin hikmetinden değildir. Bir örnek daha okuyalım yani burada daha doğrusu bir şey e, paragraf okuyalım kardeşler. Avam insanları meselelerin tafsilatıyla uğraştırmak da hikmetsizlik örneğidir. Şeyhülislam Hulusan İbni dedi ki Rahimehullah avam insanlar için gerekli olan onlara nas ve icma ile sabit olanları anlatmaktır. Onları aralarını bölecek ve ihtilafa sürükleyecek tafsilattan men etmektir. Çünkü bölünme ve ihtilaf Allah ve Resulünün en büyük yasaklarındandır. Çünkü bölünme ve ihtilaf Allah Resulünün en büyük yasaklarındandır. Mesela bizler İslam davetçileri olarak e, davet ettiğimiz kitleleri meselelerin tafsilatına boğmamamız lazım. Çünkü avama anlatılacak konu nedir kardeşler? Nas ve icma ile sabit olan asıllardır. Nas ve icma ile sabit olan asıllardır. Meselenin tafsilatını kimler konuşur? Havas olan insanlar. Yani meselede e, daha avamlıktan kurtulmuş bilgi sahibi insanlar veya Müslümanlıkta mesafe kat etmiş olan insanlar meselelerin tafsilatını anlamayla uğraşırlar. Ama biz davete muhatap olan kitleleri meselelerin ile muhatap etmiş olduğumuz zaman onlara zarar vermiş oluruz. Şimdi ben e, bununla alakalı bir, e, hoc, bir gün birileri askere gitmişler. E, yani pratik bir örnek aktarayım size. Sormuşlar demişler siz askere niye gittiniz? Hani askerlik küfür değil miydi? Demişler biz falanca hocaya askerliği sorduk. E bize askere gitmek caizdir dedi. Yani askerlik konusu ihtilaflıdır dedi. Askere gidebilirsiniz dedi demişler. Ben de o hocayı gördüm. Dedim ki hoca sen askere cevaz vermişsin. Demişsin askerlik konusu Allah muhafaza ahi dedi. Ben nasıl askere şey yaparım ben nasıl askerliğe cevaz veririm mümkün mü öyle bir şey? E dedim falanca adamlar falanca ilden askere gitmişler. Sorulduğu zaman da demişler ki falanca hocayı ziyaret ettik. Bize dedi ki bu konu ihtilaflıdır. Biz dedik madem ihtilaflıdır, niye bu kadar kendimizi sıkıntıya sokuyoruz? O zaman askere gidelim. He dedi, ahi ben hatırladım dedi. Onlar bana askerliği sormadılar ki dedi. Onlar bana ikrah meselesini sordular dedi. Ben de ikrah meselesini onlara anlattım dedi. Onlar bana ikrah meselesini sordular. Ben de ikrah meselesini onlara anlattım dedi. Şimdi avamdan adam senin yanına gelmiş. Adam sana diyor ki, hoca bu ikrah meselesindeki tafsilat nedir? O da anlatmış ikrah meselesi işte ihtilaflıdır, ikrahta şu kadar görüş vardır, sınırlarında bu kadar ihtilaf vardır. Adam peki ikrah konusunu yani Türkiye'de bir Müslüman ikrah konusunu niye sorar? Yani İslami kesimden bir adam ikrah konusunu soruyorsa muhtemelen yüzde doksan olay askerlik meselesiyle ilintilidir. Bu adam kendi hikmetsizliğinden ötürü karşıdaki adama ikrahı anlatmış. Emin olun o adamı karşınıza alsanız sorsanız. Kardeşler deseniz şu ikrah konusundaki ihtilafla alakalı bana bir öğrendiklerini aktarsana adamın aklında tek bir kelime kalmamıştır. Son adamın ka aklında kalan şeytanın son fısıldadığı cümledir. Madem ikrah meselesi ihtilaflıdır herkes o zaman dilediğini yapsın. Yani son adamın aklında kalan mesele bu. E şimdi sen tutup avama meselenin tafsilatını anlatırsan e, avamın çıkaracağı sonuç meselenin tafsilatından çıkaracağı sonuç işte böyle olmuş olur. Ondan dolayı kardeşler. Bizler davet yapmış olduğumuz zaman davet sahasında insanları meselelerin tafsilatına boğmamalıyız. Meselelerin özü, meselelerin aslı neyse insanlarla paylaşmamız gereken kısmı o kadar olması lazım. Hatta insanlar bizleri meselenin tafsilatına çekmek istedikleri zaman biz bunu önceki derslerimizde de anlattığımız gibi şeytanın muhatabımıza fısıldamak suretiyle bizim gündemimizi bozma çalışması olarak anlamamız lazım. Ve buna imkan vermememiz lazım. Bunun önüne böyle çok net bir şekilde set çekmemiz lazım ki bu şeye dönüşmesin. Hani davette hikmetsizlik örneğine dönüşmesin. Onun için gerek dış davette gerek iç davette yeni muhatap olduğumuz insanlara öğrettiğimiz meselelerin öncelikle aslını öğretmek, bunların tafsilatına girmemek hem onların dini açısından hem de davetin gelişimi açısından bizim için en faydalı olanıdır diyelim. Yani bugün iki tane mesele anlatmış oldum ben size kardeşler. Hani davette hikmetin gereği birincisi kavmin dilini bilmek ve o dilde konuşmak ikincisi muhatap almış olduğumuz kitlenin akıl seviyesini şey etmemek, akıl seviyesini aşmamak, zedelememek demiş olduk. Allah Azze ve Celle bizleri geçen dersimizde de söylediğimiz gibi peygamberler gibi hikmete varis olan insanlardan kılsın. Sözlü ve ameli davetimizde Allah Azze ve Celle bizleri hikmete muvaffak kılsın. Allahümme amin. Allahümme amin. İnşallah bir sonraki dersimizde bir iki tane daha madde hikmetle alakalı anlatmaya gayret edeceğiz.